الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين الذين نتقرب إلى الله بحبهم أجمعين ومن تھ اہوم من المعمی ن صادقین بحسانیین وصدقن و اخلاصین الدین بن سیلفی سالح درسلندن سکیژن asıl اصل تقوظنج asıl اوطندر اہلسنت ا تقاجن دہ صحابہ حلافت اہل بیت Bundan önce dört tane ders yaptık bu konuda. Bugün 5. dersteyiz. Bundan önceki derslerde ashabın mekanaatını, yerini, sahabe nedir, ehli sünnetin görüşü hilafette kim halifedir Resulullah'tan sonra, sahabeler kimdir, ne diler, nasıl bir tane sahabe olur? Bunları hepsini işledik elhamdülillah. Bugün bir mesele kaldı. Bu da en son meseledir sahabe meselesinde. Bundan sonra inşallah ehlibeyte geçeceğiz Bu da nedir? Sahabenin arasındaki ihtilaflere gözetmek ve onun hakkında ehli sünnetin inancı nedir? Yani biz sahabe diyoruz bu kadar iyiler filan ama tarih okuracağım, bakıyoruz ashab-ı kiram, Allah hepsinden razı olsun ihtilaf etmişler İhtilaf da insanın doğasında var, normaldir. Ama öyle ihtilaf etmişler ki bunlar aralarında kan dökülmüştür. Kan dökülürken ne oluyor? Demek ki mesele vehimdir. Bundan dolayı bizim baş düşmanımız zaten her meseleden kendisine bir pay çıkartıp bizim aramızı Müslümanların arasında fitne sokmak için elinden geldiğini yapar. Uzmandır bu konuda. He? Uzmandır. Biriçimi çoktur. Onun için bunun şeytanın planına karşı mekidesine karşı, tuzağına karşı bir musulman bu meselelere nasıl bakması lazım, şeytanın planı ona nasıl işlememesi lazım. Bunu da ehli sünnet elhamdülillah şer'i ölçüde kitap sünnete göre ehli sünnetin kaideler kurallarına göre çözmüştür. Ne zaman çözülmüş bu? Ashab-ı Kiram zamanı bile çözülmüştür. Neden? Çünkü bizde başımız boş bırakılmamış. Allah Teala nasıldır Ben insanları yarattım, başlarını boş bırakmadım. Bir hedef için yaratmışım onları. O hedef de nedir? O hedef de ٹر احتر اللہ تھا نسد اللہ بس بس براخمام کورتل شلوست مسٹر ادا نا در سرات مستام سرات مستام چھم اخم uzman olmuş alanında sahiplenmiş ona onlar da ehli sünnetler. Ehli sünnet kimdir? Ashab-ı Kira'ma dayanan fıkıh sahipleridir. Yani fıkıhlerini direkt Ashab-ı Kira'mdan alanlardır. Buların da 3 dönemden sonra sahabeden sonra 4 imam <gülüyor> Yani de üçüncü dönemin içindeki dönemde 4 imam bunların sembolüdür. Ondan sonra ihtilafler olmuşsa bile, ihtilafler olmuşsa bile, itikat babında bile, fıkıh babında, matot babında ama Ehl-i Sünnet'in bütün grupları Aşhab-ı Çiramın arasındaki çi hilafte hem fikirler. Bu da bir nimettir. Bu da icmayı ortaya koyar. İcma nedir? Ümmetin icmadır. Ümmette kim var? Bütün Müslüman, bütün Müslümanlar deseler bir tane dese ben Müslümanım. Bu değil anlamı o icma katılması lazım. İcma ehli sünnet çizgisinde olanların icma kabul edilir Çünkü icma bize göredir ehli sünnete göredir Ehli sünnete göre olduğu için ehli sünnetin icmaninden bahsediyor Ama ehli sünnetin dışındaki de fırkalar yani ehli sünnet çizgisinden çıkmışlar kendilerini Elli sünnete mensup ediyorlar ama, Kriterlerine uymadan, ki fırkalarıdır, vesaire, mutezilesidir. hepsi ashabın Sünnetin tersini düşünenler. Onlar da bir grup var Onlar da çimlerdir, şialerdir. Şialeri de bücünde en şiddetlisi kim temsil ediyor? Rafiziler. Rafizilerin de bize göre olan rafizi ama kendilerine onlar ayrı bir ad verirler. İnsanlara hoş görülsüler. Onlar da biz caferiyiz diyorlar. Biz nasıl hanefiyiz diyoruz Abu Hanife'ye mensubiz. حَنْبَلِيزْ إِمَمْ أَحْمَدَ مَالِكِيزْ إِمَمْ مَالِكِيزْ إِمَمْ مَالِكِيزْ إِمَمْ شَافِيَ Onlar da diyorlar biz Caferiyüz, İmam Cafer'e منصول. حالب her yerleri Cafer'i olsa İmam Cafer onlardan belidir. Çünkü İmam Cafer ehli Sünnet imamlarından birisidir. Hatta öyle imamlarından birisidir. Abu Hanife, Abu Hanife onun telebesidir. Onun haricinde kendilerine bir isim verirler isna ashariye biz 12 imam nedir 12 imam biz 12 imam ehlibeytine mensubuz diyorlar ki peygamberden sonra esmet bitmedi onun torunlarına verildi yani peygamber nasıl masum ise dini biliyorsa Allah vahiy verirse peygamberden sonra evet peygamber son nebidir ama detaylı yollarda bunlar denebildiler ben israilciyim Bunlar da hatadan masumdular. Bunlara da vahiy gelir. Yanlış yapsalar düzeltirirler semadan. Bu sadece ne iyi olur. Peygamberi olur. Bunlar da on çitan ettiler. On kincisi ehl-i sünnet zulmünden Allah onu kurusun diye Samarra'da bir serdebe girmiş orada kaybolmuş. سونا قیدر اور شرد تہ گید دلر اجزا اللہ فراجہ مہدی دل اے اللہ مہدی ن فراج نکسن این سون سے مہدی اوڑھن چکھسن اہل سنت نہیں آپسن انتقامات اہل سنت وسائی بہ فرقہ اصل دہ برقہ یہ چھارت مسٹر شہیتان کور مسٹر بھہیتان Şeytan سے kurar Bir de onun elemanları var. İns ve cin. Cin alamanları vasvaşayla ins alanlarını ele geçirdikten sonra onları da gönderir seninle muhatap olur. Çünkü cin seninle muhatap olamaz. Cin gelir beyninde vasvaşa atar, zemin hazırlar. İns gelir sana söylediğinde tık diye oturur. Ne yapmışlar? Bir din kurmuşlar. O da ne dinidir? Şia dini. Şia dini niye bir dindir, niye bir fırka değil? Çünkü fırkalar kitap sünnete dönerek biz kitap sünneti böyle anlıyoruz. Hariciler bir fırka, din değil. Çünkü haricilerin kaynakları Kur'an sünnettir. Ama ne diyorlar? Kur'an sünneti biz aklımıza göre anlıyoruz. ehl sünnet ne diyor? Kur'an sünneti Resulullah'ın anlattığı gibi biz anlıyoruz. Nasıl anlattığı gibi anlıyorsunuz? İşte telebeleri bize böyle anlatıyor. Resulullah böyle anlatmıştı Kimdir telebeleri? Ashab-ı kiram. Ashab-ı kiram kimdir? ehli sünnetin taşıdığı ilimdir, fıkıhtır. Ehl-i sünnet kimin fıkhını tanıyor, taşıyor? Ashab-ı kiram. Niye şia başka bir dindir? Çünkü bunlar dinin asası nedir dedik? Dinde ki kaynak var, üçüncüsü yoktur. Kur'an sünnettir. Kur'an Kur'an Allah'ın قرآن سنت نت قرآن اللہ دنت رسول ابو بچر Bunu törpülediler. Orjinal Kur'an Hazreti Ali'nin yanındaydı, Hazreti Fatıma'nın yanındaydı. Ondan sonra Ali'ye geçti, ondan sonra torunlarına Mehdi'den beraber kayboldu. Ne zaman gelir? Mehdi'den geldiğinde. Eydi o Kur'an'da ne var? Diyorlar şu andaki elimizdeki Kur'an'ın üçte biri vardır. Bu elimizdeki Kur'an evet Allah'ın kelamıdır diyorlar ama törpülenmiş halidir. 3'te 1'i 3'te içisini Ebubekir Ömer diğer de sahabelerin desteğiyle çıkarttılar. İşlerine geldiler. Yani bizim burada biliyorsunuz Türkiye'de bazı e, layıklar, yani din düşmanları, yani e, şeriatı sevmeyenler ne derdiler? Meşhur sözleri vardır. Derdiler İslam'dan ahlak, adab alırız. Şeriatı 20. çağa uymuyor. Yani bunlardan bu sözü biz bekleriz. Normaldir. Normalde karıştırılmamız da normaldir. Ama ashab bunu nasıl yapar? İlle çibuları olması lazım. O zaman imkanı yoktur. Bunlar ne diyorlar? İşte ashab-ı kiram yaptılar. Ondan dolayı ashab-ı kiram kafirdiler. İrtidat ettiler. Yani dinden döndüler, zındıklaştılar. Onun için ashab-ı kiramı söylemekle Allah'a yakın düşerler. Biz de ashab sahibi şerami sevmekle layıkun düşüyoruz. Fark budur. Ondan dolayı neden ayrı dindir? Çünkü bular bizim Kur'an'a itiraf etmemiz. Bu bir. Velahuci bazı alimleri diyorlar ki, "Yok öyle bir şey yoktur. Kur'an diyorsu Allah'ın kelamidir." Evet doğru diyorsunuz. Allah'ın kelamidir ama eksik kelamidir. Onlar kendi aralarında evet Kur'an Allah'ın kelamidir, inkar etmiyorlar. Ama eksiktir. Örpülenmiş. Asıl Kur'an üçte ikisi çıkmış. Sura var Hazreti Ali adına. Sura var Ehl-i Beyt hakkında. Sura var ee, Hazreti Ali Resulullah'tan sonra halifedir. Ona kim ihtilaf etse mürted olur. Bunları hepsini Abubakir Ömer kaldırmış. Bir de prentez arasında Hazreti Ebubakir'dan Ömer'in hayatına bakıyoruz. Adamlar neyin peşindedir bunu yapanlar? Her dünya saltanat çoluk çocuk için değil mi? Adamlara bakıyorsun, Abu Bakir öldü, cebinde bir kuruş yoktur. Hastalıktan gitti, iki sene kaldı, karnı doymadan gitti. E bu ne biçim saltanattır? Bir de hep savaş içindedir. Yani saltanat çünemedi. Ne cariyeleri var, ne keyfi var, ne safası var, ne şotası var. ya e Hazreti Ömer on sene hükmetti, karnı yemene doymadı. Ne biçim saltanat bu? Buyur, bu batıldır, biz bunu biliyoruz. İkinci meseleleri bizim ikinci kaynağımız sünnet bunlar için batıldır. Bir tane hadis bizden amel etmezler. Bizim kütübü sitteyi kütüb dalalet kitabı görenler. Biz nasıl sihir kitaplarını e, vesaire bu türlü kitapları bular dalalet kitabıdır. Eve bile sokmayı caiz görmeriz. Onlar buhari Müslüm dalalet kitabıdır diyor. Neden? Diyorlar tamam. Olabilir içinde birkaç tane hadis Resulullah'ın gerçek sözüdür. Ama bunları çafirler bize naklettiği için. Ashab kafirdir. Mürtettiler. Birinci zinciri kopartıyorlar. Birinci zirtiri koparttın. Ashab-ı kiram Resulullah'tan bizim arasında sizin dininiz boştur. ebesle iştikal ediyorsunuz. O zaman ne oldu? Bunlar ne kitaptan amel ediyorlar ne sünnetten. Kitabınız nedir? Diyorlar bu mevcut kitaptan biz amel ederiz. Ama asıl kitabı bekleriz. Sünnet, bize göre sünnet has Resulullah'tan gelmiş Hazreti Ali vasıtasıyla sünnettir. Biz de onların sünnetini alıyoruz. Belki bizden kaçan bir şey var ona bakarım, faydalanırım. Bakıyorsunuz senetsiz, sebetsizdir. Bizim bilirsiniz zincirleme var. Bu ümmetin özelliğidir. Onlarda öyle bir şey yoktur. Çok az var nadir. He, bütün hadis kitaplarında işte Abu Abdullah'tan rivayet olundur. Abu Abdullah kimdir? Hazret Hasan Hüseyin. Yen de Hazret Bakır'dan rivayet olundur. O kadar. Bakıyorsun hepsi dinin özüne, astarına muhalefettir. Biz Ehlibeyt imamlarını bunların yalanından, iftirasından, uydurmasyon hadislerinden tenzih ederiz. Beyt, imamları, bütünü gizler mi یہاں سندر ختہ سا ایماندھر نیے سست نیاست حقن حضرت القنس انسان پیشندی اللہ ان سورا حضرت حیات hayatına bakıyorsun سن adı nedir Ebu Ömer, Osman. çocuklar adı. E bu çişeye delalet ediyor. Bunlar ne diyorlar? Hazreti Ali takya için böyle yapmış. Bunların şerrinden emin olsun. Biz Hazreti Ali'ni Allah'ın aslanı biliyoruz. Hakka göz yummaz. Ha? Kimin yenidir? Hazreti Hamza'nın yenidir. Şehitlerin efendisinin. Kimin yenidir? Resulullah'ın amzesinin çocuğudur, damadıdır. Hakka göz yumar mı? Ne diyorlar? İşte takya için yaptı böyle. Yoksa o buluz ediyordu. Çocuklarına Ömer demiş her çağırdığında ona hatta çifretsin. Yok bunu akıl mantık kabul etmez. Size yen Hazret Ali sizin anlattığınız Hazret Ali haşa Hazret Ali'den korkak, sahtekar, iki yüzlü, değil mi? Münafık Ali tarif ediyorsunuz. Biz Bali tanımıyoruz. Tarihimizde Bali bu yoktur. Bununla böyle bir Ali de var ise biz ondan beriyiz. Biz hangi Ali'yi tanıyoruz? Allah'ın aslanı, Resulullah'ın damadı. Hazreti Fatıma'nın, Fatıma anamızın kocası, Hazreti Hüsey Hasan ve Hüseyin'in babası. Ki önünde, klincin önünde çafirlerin hiçbirisi durmazdır. Hazreti Ali'nin Resulullah zamanında, zamanında en şeyi, e, şahsiyeti neydir? Dobralıgı'dan meşhuriydür. Dümdüzüydür. Ağzı, kalbindeki dilindeydir. Yok uydur siyaset yapması. Hazreti Ali meşhurdur. İyidir bunlara göre bunların dini onun için batıldır bizim dinden değil. Çünkü Kur'anlara ayrı, sünnetler ayrı. Nasıl bizimden olur? Bunu şeytan kurmuştur işte. Bunların tarihlerine bakıyorsun bin kusur sene bunların tarihlerinde hiçbir zaman düşmana kılıç kaldırmamışlar. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman tarih ispat ediyor bunu. Musulmanların ordusuyla çıkıp kafirlere karşı cihatta kılıç kaldırmamışlar. Bunlar he en fırsatı, bunlar için en büyük cihad ehli sünneti ashabın peşinde gideni öldürmaktı. Hangi fırsat ellerine geçse de bunu yapmışlardır Tarih tabi ispat ediyor. Her zaman kargaşada bunlar varmış. Bunların da başı, bu fırkanın başı Abdullah i̇bn Sebe, Yemenli bir Yahudi, Musulman kılıfına girer, gelir bu kargaşanın birinci fitnesini sarar, hatta Hazreti Osman'ın fitnesine sebep olanlardan bilsin. Ondan sonra bu ne olur? Desteklenir, kaliblenir, peketlenir, yeni bir din olarak sunulur Musulmanlara. <gülüyor> Eğilip bu din kabul olsun, güzel bir sarmayası olması lazım. Nedir o sarmayısı? Ehlibey telinden çalmaktır. Her çeşit ehlibey dursa hele ayağı ayınır. Hepimiz ehlibeytin önünde, sevgisi önünde neyiz? Boyun kıldan incedir. Canımızı veririz ehlibeyte toz kondurmazız. Onun için buradan şeytan uzmandır. İşte ehlibeyt adıyla bunu işlemiştir. Her zaman ihanet etmişler, nasıl münafıklar Resulullah arkadan Kılıçı sokardılar. Bunlar da aynen zamanı her zaman musulmanları arkadan vurmaya çalışmışlardı. Tarihte birçok var. En meşhur şeyleri nedir? Teterler celdiklerinde Huleko celdikinde Bağdad'ı kuşattığında Abbasi halifesi de ehl-i sünnettir. Hoş görüp Ne yapmış yanına? Bir rafizini temsilci koymuş, bakanı yapmıştır. O rafizi de gidip Holaköy'den elbir oluyor. Halifenin bütün püf noktasını, zayıf noktasını anlatıyor. Ondan sonra gelip halifeye de diyor Holaköy'ün niyeti şeydir. Gel çık Holaköy seni istiyor. Orada anlaşma yapın. O anlaşmaya göre kan dökülmesin. hiçbir ordu durmuyor mecbur kalıyor iniyor Çoluk زائ geliyor مندہ جینگین تھور ہیر اردو درم مجبور diye چولوک gitmiş ön yapıyor orada اندیا tutup bunları گیت مکشا گیچو Ondan sonra o Rafizi bakana ne veriyor? Bagdad'ı teslim ediyor. Bagdad'a sen hakim ol. Üç gün kan gövdeyi götürür götürüyor Bagdad'da. Meşhurdur tarihte okusanız Mağollar, Tatarlar Bagdad'a girecek. Dicle suyu diyorlar ki bir kırmızı oluyordu, bir mavi olurdu Kırmızı kanlan o kadar insan çesip dicleye atıyordular nehre. Ne kadar çütüphane de var hepsini dicileye döktüler. Merecep'ten mavi oldu simsiyah oldu. Dicile suyu. Taş üzerinde taş koymadılar. Allah azizul intikamdır. Bu Rafizi şeye ne yaptı? Bunun da adı Tusuy'dur. Ne yaptı Tusuya? 3 hafta yende yani bir rivayette 3 ay kalmadı diye kanser oldu hastalıktan öldü. Yani Bağdat'ın şeyini, Çeyfini, safasını süremedi. Anlatabildim? İşte bu Rafiziler ne diler? Her zaman böyle haindiler. Arkadan ehli sünnü. Bular için en büyük cihat ehli sünnete karşı cihattır. Eydir. Bugün de İran devleti kuruldu. yeni bir kılıf verseler diye ne dediler? Dediler ki ya bu, bunlar o rafizlerden değil bunlar samimidiler. Bu samimi olanlar kimdir? İşte Humayni devrimin başı. Humayni'nin kitabında ne yazıyor? Diyor en büyük mucahit Tusi'dir diyor. Çünkü bizim ümmete ettiği hizmeti kimse etmemiş onun gibi. Evliyaullah'tır diyor. Kitaplarında bu yazıyor. önceleri de sonları da فیٹرسن سب بول مسٹ بولار سن لردا آئی تاریخ راپسان زانی ہاتھ سے لان دسائی işgal edemezdi bizim مزہ نہیں Demek ki bunların ilk hedefleri nedir? Ehli sünneti yok etmek. Ben bu niye bu mukaddimeyi yaptım? Bunun da sebebi şu. Sadece bu fırka ashabın arasındaki ihtilafı tanıyor. Bütün ehli sünnet fırkası velâ ki ehli sünnet çizgisinden çıkmışlar da ن دے آسابن فلاحچن اسلام دی نیرین یہ فرقاد الرفیز الن فرق زئیمالیوار درجی var. Fırkalar var. Zeydiye var بولارن ایل رفی چن چھو رفیع شمسیا دشن چینے دن düşün ن ve ehli sünnettir ama arasında neler var başka fırkalar var işte Maturididir Eş'aridir Muteziledir bunlar ana ehli sünnet ana ashabın yolundan bazı bazı şeyde bazı birçok şeyde çıkmıştır yaptığı çıkmaya göre yakındır ana çizgiye yoksa uzaktır. yaptığı amele göre Sonuçta bir Mutezeli bir Mutezeli'yi getirip sen Ehli Sünnettir değil diyemezsin. Bir Zahiri'yi getirip sen Ehli Sünnettir atamazsın dışarı. Bu bizim ailemizin içinden. Ha, Ehli Sünnet ailesindensin ama şimdi sen bizim kriterlerimize uymadın. Nasıl bir aileden bir çocuk, bir saygın aileden bir çocuk yaramaz çıkar? Kötü iş sahibi olur. Sen bunu atamazsın. Ne kadar desen menberiyim, onun bir kötülüğü olsa diyenler bu filan ailedendir. Bunlar bizim şemsiye altındadır. İçi şemsiye var. Şia, sünnet. Onun için ehl sünnetin genel adı şiaya karşıdır. Bir de özel ehl sünnet var. Ashab-ı Krem'in izinde giderler Ehli kimdi bunlar ashab-ı sünnetin izinde gidenler? Dört imama uyanlar. Ha bir günde bir Hanefi Türkere der ben de dördüm ama uyuyorum Ben de ehl-i sünnetim. Hayır deriz kusura bakma. Sen yara ehl-i sünnetsin. Bir Şafii der ben de ehl-i sünnetim. Sen yara ehl-i sünnetsin. Bir Maliki der ben de ehl-i sünnetim. Yine deriz sen yara ehl-i sünnetsin. Bir Hanbeli haricim. Hanbeli deriz tamam sen ehl-i sünnetsin. Neden? Çünkü Hanefi'ye gelip deriz Şafii Maliki'ye sen ehl-i sünnetsin ne de? Bu diğer ben fıkıhta dört dördlük ابو uyuyorsun Elhamdülillah ben چھ بردھی kim الحمد اللہ imamdır? تمام حفی محمد ابو ہانی Bize göre çim Abu Hanife'ye hakkıyla uyarsa itikatta ve fıkıhta uyanlardır. Bu gerçek Ehl-i Sünnet'tir. Biz onun için gerçek Hanefiyiz. Şafii isem gerçek Şafiyim, Maliki isem gerçek Malikiyim, Hanbeli gerçek Hanbeli. Yim. Neden? Hanbelilerin de içinde var. Bir kısmı keleme uymuştur, İmam Ahmed'in akidesine uymamıştır. Ama bunlarda azdır. Hanefilerde maalesef son dönemlerde malikçilerde de, şafilerde de, akidede imamlarının itikadını terç etmişler. Fıkhi ekber var, bir de fıkhi azgar diyeriz. Nedir o? Fıkhi emeldir. Emelde, evet, sen bu Hanife Hazretleri bizim imammışsın. Ama ekberde kusura bakma, İmam Maturadi daha büyük imamdır. Biz Buna tabi oluyoruz. Senin imamlığın sana kalsın. Bunu eşker demiyorseler de ama hali şemaileri bunu söylüyor. Biz diyoruz burada siz yarı hanefisiniz. Biz gerçek hanefiyiz. Biz itikatta da ve amelde de fıkıhta da Ebu Hanifeciyiz. Ebu Hanifeci dememiz ne demektir? Yani bir nevi sahabenin uzantısıyız. E nerede sahabe de ihtilaf etmemiş işte ihtilafa geleceğiz. Sahabedin ihtilafi kardeş içi içi ihtilafı. İhtilaf ümmette içi şekildir. Birisi ihtilafu tadad. Ters hilaf. Tadad ters hilaf. Biri Şam'a, biri Halep'e gidiyor. Aralarında 180. Biri delil diyor. O birisi diyor yok ben dediğim bunun tersidir. Bu diyor benim delilim var Kur'an'da o diyor benim görüşüm var. Bu ihtilaf nedir? Ters. Bu İslam'da nedir? Her halunda haramdır. Caiz değil. Bir de ne var? İhtilafi tenevvuh. Değişiklik hilaf. Yeni de çeşitli hilaf. çeşit hilaf. Yeni de zenginlik hilafı. O da nedir? Yani ben bu ayetten bunu anlıyorum. anlıyorum. Evet çıkar payı da var. Bu mezhepte ayetten, bu hadisten bunu anlıyor. Onda da çıkar payı var. Ama hak her zaman genelde bir yerdedir. Yüzde 80'de hak bir yerdedir. Yüzde 20'de evet her şey tarafta var. Hakkı noktasını Rabbil Alemin koyar kıyamet gününde. Bu hak اختلاف حقن بیل دوں چھو رسول اللہ بی چخ مسالے دا نخت مامشل جنجل مسالے لردا پکی مسالے لردا مٹ مت ما نخت انار مسائا اروپ رسول اللہ پیشن دے سرات مسطرن üzerindeyiz bakıyoruz Ehl-i Sünnet'in 4 imamı itikatte Hanfidir. Fıkıhta ihtilaf etmiş. Onun için biz diyoruz 4 imamımız başımızın tacıdır. Niye başa, başımıza bunları tac ettik? Çünkü bunlar ashabın uzantısıdır. Haydi git oradan ya Ashab ihtilaf etmez bu konuda. Resulullah'tan almış. Ashab ihtilaf etmiş. Hem de balcı gibi ihtilaf etmiştir. Şimdi bu kademeden imamlarımızdan gelelim Ashab-ı Kiram'a. Ki konumuz da budur. İhtilaftır. Ashab dedik nasıl ihtilaf etmiş? Alalım ihtilafi i tenevv'i. i̇htilaf tenev nedir? He? Değişiklik hilaf. Resulullah vefat ettikten sonra Resulullah zamanında ihtilaf yok uydur. Neden yok uydur? İçi Ashab hilaf ediyor bir mesele. Resulullah gelirler noktasını koyuyor. İş bitiyor. Çözüm nereden olurdu baştan? Resulullah ciddi. Çözüm kalmadı. Esmet gitti. Vahi kalmadı. Kim düzeltirdi vahilen? Resulullah düzeltirdi. Ama Esmet ümmete verildi. Hiç çaksa değil ümmete. Onun için Resulullah dedi ümmetim kesinlikle delalet üzerine icma etmez. Hak üzerine icma edin. Aidir. Burada ne oldu? صحابلرہ ہاں نمالن مسن شہیتان doğruymuş yani sahabeler نمازن Zamanını, rücatını, mekanını, dinden belli olan şeyleri halalı, haramı değiştirmedi. Ve değiştirmek cücleri de yoktur. Kimse de bunu yapamaz. İhtilaf nedeydir? Nuktası olmayan fıkhi meselelerdedir. Hepsi bütün fıkıhtede değildir. Nuktası olmayan fıkhi meselelerdedir. Yani kimse baban namazını dörde çıkartabilir. Nukta koyulmuştur. Ama noktası olmayan. Özellikle güncel meselelerde bir fıkhi mesele olur Resulullah zamanında bulmamış ama kaideler var, ölçüler var ona göre bunun hükmü çıkartılır. Ondan dolayı 1400 senedir bizim ehl-i sünnet fıkı hiçbir zaman aciz kalmadı teknolojinin ilmin ilerlemesinin önünde. Ne kadar zengin bir dinimiz var, ne kadar düzgün, ilahidir. Bizim dinimiz. Çünkü bakıyorsun içinde ne var? Kargaşa yok, çetrefil yoktur. Eydir ashab bu konuda ihtilaf etti. Bu konuda etti. İşte da olabilir. Ama anlamı doğrudur. %100 doğrudur. Ümmetin rahmettir nerede rahmettir Bu meselelerde esneklik meselelerde Bazı ülkeye hanefi Fikriçuk diye oturur Bazı ülkeye hanefi mezhebi dar gelir Şafii dayi İşte bu ihlef rahmettir Alimlerin ihlefi rahmettir Çıkış noktasıdır Zenginliktir Bizim dinimiz 1400 sene Esnek kalması için Ne olması lazım? Sütun gibi olsa esnek olmaz Belk Kemiği gibi ne olur? Her yana döner Bak belçemi dönüyor ama ben kolumu böyle çeviremem. Yakparadır çeneyi. Bu rahmettir. Eide ihtilaf ne zaman ümmete nikmet olur? Ha? Ne zaman noktası olan meselede iklef etse? En başta da nedir? İtikattır. Fıkhi meselede noktası konulmuşsa اللہ الحمد اللہ sünnet kitabı nebevi ışığının ری alınan bir ilimdir چیتم bir نیباس etmiş bu بخت نمجھ درد اماما Evet öyle درد olur اسل اختلاف نر dedi اسل مقبول قبول arasında olmuştur hayır Hiç olmamıştır. Kesinlikle olmamıştır. Hodür meydan diyoruz. hodur meydan. 1400 senedir hodür meydan edilir kimse bir şey getiremez. Ashab noktası koyulan meselede iknaf etmiş. Yani itikatta yan fıkhı Resulullah dediği fıkhı değiştirmiştir. Öyle bir şey yoktur. Onun için gördük mü? Dört imam gerçek haneficiler kimlerdir? Dört imamı uyanlardır. Dört imamda itikatta hem fikirdir. Dört imam itikatta ihtilaf yoktur. Nede ihtilafları var? Fıkhta. Bazen bazı insanlar soruyorlar hocam Hanefi fıkhı ile Şafii fıkhının arasında ne kadar hilaf var? Yüzde kaç? Yüzde 60, 70, 80 hilaf var. Öylesen ne diyorlar? Halbuki öyle bir şey yoktur. Hepsi Ehl-i Yani %75-80 hilaf yoktur. Aynandır. Namaz kılma, oruç, vesaire ana çizgisiyle aynandır. %20-25 hilaf var. O da nedir? E, o da şeriat perdelem perdeyi aralamış kapıyı. Orada esneklik olsun diye o hilaflar var. Yani %20-25 hilaf yoktur elhamdülillah. Çünkü kaynak aynıdır elhamdülillah. Evet, eyli ashab-ı Cihan akidede ihtilaf etmişler hayır. Akidede ihtilaf eden üzerinden ne var dedik? Nikmet var. İhtihadtan hilaf eden ne var üzerine? Rahmet var. İhtilaf ümmeti fi'l akide nikmet. Hadisi atşağı yani. Ümmetim ihtilaf etse ha. Noktası koyulmazsa nikmettir, nasıl اختلاف oldu رحمتہ bunun ölçüsünü kriterlerini عدم diyor Allah rızası için çabasını göstermiş Hakkı bulmak için yola çıkmıştır ama isabet etmemiştir bu adama بہ olmaz diyelim sen cehenneme git zulm olur Allah'ına mutlak adaletine yakışmaz bu Allah Teala söz vermiş ben miskalize zulmetmem Allah Resulullah ne diyor eğer bu niyetten ihtiada çıkmışsa isabet etmemişse bir ecri var Ne ecri var ihtihat ecri o çabanın ecri var Eğer isabet etmişse iki ecri var bir hem o çaba göstermiş hem de hakkı isabet ecri var Mesela kapanmıştır Şimdi giriş güzel oldu mu? Her şey açık oldu mu? Oldu mu? İyidir şimdi bunu anladıktan sonra Celal'in bu ashab-ı bu mübarek zatlar çısan çıyer üzerinde bir melek gibiydiler. Nasıl ihtilaf ettiler böyle? Nasıl savaş ettiler kan döküldü? Celiyorsun işin püf noktasına bakıyorsun. Bakıyorsun ihtilaf tazatta değil. O virgüldedir. Yani o vircülde de nedir? İçtihadi meselededir. İçtihadi meselede idare meselesidir. İdare nedir? Yani bu biz dernekteyiz. Kitap der bir derneğimiz var biz. Anlatabildim mi? Baktık kitap derin baştaki üç tane dört tane abimiz var. Bunlar ihlaf ettiler ayrıldılar. Bunları oturturum. Gelin bakalım, biz hakem olarak oturun, niye ayrıldınız? İtikatte siz ayrı mısınız? sayı itikadını bana, tıkır tıkır sayı ehl Sünnet itikadı. Say fıkıhta bana şeyini, tıkır tıkır, dördük, sabbih namazı kılıyor, camiye gidiyor, imamları da kılıyor. Her şey dördük. Dört, ne dek laf ettiniz? Yahu ben dedim, erken yaparım dersi, o dedi, yok böyle yaparım. Ben dersi dedim, konusu bu olsun, o dedi, bu olsun. Bakıyorsun şeytanın oyunundan başka bir şey değil. Çitap deri çiğe böldü. İnşallah böyle bir şey yoktur. Biz örnek veririz canlı olsun diye. Niye? İhtilaf nerededir? İdarededir. İtikatte değil. İdarededir. O zaman şeytanın içidir. Ashab-ı kiram da aynen bu hataya düştü. Eyyid-i nasıl hataya düşer? Sahaba Resulullah'ın talebesidir. Resulullah yetiştirdi bunları. جور مبارک زیادہ نظر خاتا bir کر şereflendirmişler. İki şeyden hatta. Biri, birinden çıkıyor. Biri nedir o en önemli şey? Resulullah'ı görmeyle şereflendirmişler. Onu ondan sonra ne kadar evliya oluyorsan o şerefe nail olamaz. İki, Resulullah'ın ilmini taşımışlar. Ümmete Allah oları seçkin kulları yapmış, neye göndermiş olarak? insanların içine girsin. E, Allah'ın dinini kıyamata kadar Dağ, şey yayanlar olsunlar. Bu emanet onlara verilmiştir. Ama ihtilaf ederler. İnsandılar. Halbuki ihtilaf etmesaydılar inanki biz dinimizde şüphet ederdik. Neden? Ya bir tane diğer örnek veriyorsun diyorsun. Resulullah gibi namaz kıl, Resulullah gibi ol ya diyor o peygamber Ben nerede olurum onun gibi? E haklı adam. Haklı Çin peygamber gibi olur. Hiç kimse olamaz. Ama ehli sünnet ne diyor? Peygamber'e hedef koyarsın. Ben peygamber gibi olacağım. Gaza basık yola çıkacaksın. Nerede kırıldı orada kalırsın. Dersin bu kadar yapabildim. Ama niyetin sen oraya gitmektir. Ama gücün, bedenin, ortamın bırakmadı seni. Sen ecrin alır mısın? Alırsın. Ben fakir adamım. Ama baktım zenginler cami yapıyor. Onları gıpte ettim. Dedim ya Allah'ım bana da para versen vallahi billahi tillahi, ben de aynen bir cami yaparım. Ve sadıkım. Öldüm. Cami de yapmadım, karım da doymadı. Bırak cami yapmayı. Allah'ın karşısına böyle çıktım. O adama ne verilir zengine? Cennette böğüc bir şato yapılır o caminin karşısında. Gelirim bakarım o o adama komşu yanında bir şato ordaya buyurun bu da senindir. Ya ben yapmadım, niyetimle yaptım. Allah verseydi seni bilirdi yapacaktım. Bu bir nimettir. Bu dinimizin bir nimetidir. E adama diyorsun Resulullah, sen hedefi çitlen hedefe, niyete göre alırsın. Edir Allah Teala bunu çetsin diye ne vermiş bize? İkinci Resulullah değil ama senin gibi insanlar ashab-ı kiramdır. Senin gibi insanlardır. Ha özellikleri ayrı Resulullah'ı görmüşler ama senin gibi insandır. Onlar da ibadet yaptılar, mükemmel oldular. Sen de onları gibi ol. Bu da Allah'ın bir rahmetidir. Hem teori hem pratik gösteriyor bize. Teori'den anlamıyorsak pratik etkilemesi lazım bizi. Biz de sahabe gibi olmamız lazım. İşte sahabeler masum değil, hata yaparlar. Hem de üç hata da yapabilirler. Çünkü insandılar. Eydir şimdi ehli sünnet Ashab-ı Kiram'ın hata meselesinde nedir حکم nasıl bakıyoruz hataya nasıl bakıyoruz görevimiz ne olacak bu hataya karşı kim haklıydır kim haksizlidir bu hatada حکمümüz ne olacaktır bunların نuktasını Allah'ın izninden koyacağız önce metni bizim Eyüp kardeş aynen okuyacaktır ondan sonra Teker teker o metin paragraflarını açıklayacağız. Bu mesele inşallah Allah'ın izniden oturur. Otursa otursa zihnimizde, yerimizde artık şeytan bize giriş yapamaz. Şeytan dedik. He? İşte. Bugün de Türkiye'de de şeytan alamanları var. Rafizilerin gönderdiği elemanlar var. gelip Türkiye'de ehli sünnet kılıfıyla ne a, a, a, a, şey yapıyorlar işte Şiiliği tebliğ Şiiliği evet Rafiziliği tebliğ ediyorlar detaylı yollarla yanda de saf televizyoncular safları var saf olmayanları da var Şiilerin Rafizilerin İran'da çektiği dizileri ashab arasında ihtilafleri Ashab-ı bir zındık gibi gösteriyorlar. Ehli bir melek gibi gösteriyorlar ki onlar öyledir. Tabi bunlar ifrata geliyorlar bu konuda. İşte her zamanda filmin, dizinin eşitmekten görmek daha etkilidir. İnsanları getiriyor bunları da ucuz ucuz veriyorlar bunlara. Düblez yapıyorlar bunları. Getirip burada işletiyorlar. Buların, bize bu dizilerin Televizyonda bazı de iyi çene yapıyor. Güzel edebiyeti var. Benim gibi bozuk Türkçesi yoktur. Çok güzel Türkçesi var. İnsanların kalbini bela alıyor. Anlatabildim mi? O edebiyetle alıyorsa Allah'ın izniyle biz doğru bilcimizden inşallah müminin kalbine velev Türkçemiz bozuktur ama müminin kalbine iyi niyet, doğru inanç izinsiz girer yerleşir kalbinde. Hak her zaman üstün gelir inşallah. Bakmayın bunlar parayla televizyon kuruyorlar, parayla eh, gazeteleri var, yayın evleri var, kitap basıyorlar. Ama özellikle Türk milletine rafizi planı işlemez. Neden işlemez? Osmanlı zamanından bellidir. Safaviler Osmanlılara en büyük düşmandır. Neden? Çünkü bunlar ehli i sünnettir. Onlar rafizidirler. Her zaman kavga olmuştur. Bilirsiniz Viyenne'yi kanuninin Hedefi neydir bilir misiniz? Ha? Resulullah'ın ikinci müjdesidir. Birinci müjdesini kim tehakkuk etti? Kimin eliyle? Dedesi eli Fatih'le. Ne oldu? Kastantiniye'yi, İstanbul'u fethetti. Kanuni'nin kinci hedefi neydir? Tarihini okuyun iyi. Bunu bilirsiniz. Kinci hedefi Roma'yı fethetsin. Çünkü kinci müjde Resulullah'tan etiftahanna Roma Roma yi fatih dersiniz. Ve burcun olur fatih ederiz inşallah. Kanuni oracıklenmiştir. Hatta Viyenne'yi Viyenne Avusturya Avusturya'nın şu anda başkenti orayı kuşattı. Orayı neredeyse fethedecektir. Ne geldi? Kış geldi. Beklettiler. Roma'da papalar Seferbel oldular. Vallahi dediler. Biz bir de olsak, tek yumrukta olsak, 20-30 sene sonra bütün çocuklarımız İslam kitabını okur. Kur'an'ı kastediyorlar. Hepsini onu öğretirler. Yani Roma, Roma işgal olur. Hepsi musulman olur. Biz bu cücümüzden Türklerin önünde, Müslümanların önünde duramayız. Ne yaptılar arkadaşlar bilir misiniz? Şeytan. Akıl olarda değil, şeytan. Şeytan geldi, akıl verdi. Dedi, bunların düşmanı safavilerdir. Gidin safavileri ikna edin. Osmanlıları sırttan vursular, meşgul etsiler, mecbur kalır bunlar. O tarafe giderler siz rahat nefes alırsınız. Ondan sonra Allah çerim dedi. Ne olur ne olmaz. Bil fiil. Oturdular, toplandılar Roma'da, Va Vatikan'da, toplandılar karar verildi içi cemi altın çıktı hediye mi cevherler çıktı çi cemi dolusu tıklım tıklım nere gitti ha? denizlerden böyle dolaştı Akdeniz'den Akonusa oradan böyle Çörfez'e geldi İran'a geldi geldiler işte Safaviler'den görüştüler orada <gülüyor> tahmaz vardır Allahu Alem tahmaz baştaydır oğlu şeyin İsmail Safavü'nün oğlu tahmazidir başta tahmazdan anlaştılar dediler sizin düşmanımız bizim düşmanımız kanunidir onun için dediler biz size bu kadar mal veriyoruz siz bularım işgal edin meşgul edin bu da tahmazda iki şey vardır Yen saldıracak Tebriz tarafından bugündeki mesela e, Ağrı e, yani e, Erzul'un tarafından saldıracak Osmanlıları meşgul edecek bunu da ondan önce denedi yapamadı. Kanuni ordusuyla çıktı onları kuşattı Tebriz'i bile işgal etti. Gözleri korktu. Ne dediler? Biz en iyisi istişaretler şeytanın tebi vasıtasıyla yine Ne dediler? Tahmaza dediler Gidin Bağdat Daha uzaktır Bagdad'tan İşgal edin Bagdad da Osmanlı'nın Gözbebeی'dir Neden Gözbebeی'dir Bağdat Çünkü Hilafetin Eski Hilafetin Merkezidir Bir de Kim Yatıyor Bagdad'da? Abu Hanife Hazretleri Yatıyor Bagdad'da Yani Bir Sembolik Olarak İmam Ahmed Bağdatta Yatıyor Abdülkadir Geyleni Çok Bölük Alimler Vardır Sünnet سال دردر سال درد سال درد بخدالت باغدالت رفندہ Burada ne yaptılar arkadaşlar? Bir prentez açayım. İlk şeyler, safaviler ne zaman birkaç sefer böyle kerrufar oldu, girdiler çıktılar. Her zamanında ilk girdiklerinde Bağda'da iki hedefleri vardı. Nedir bilir misiniz? Birinci Abu Hanife'nin kebrine gidip merkedini, camisini İstanbul yapıyorlar. At ahırı yapıyorlar. kabrini kazıp yerden bir ediyorlar. Geliyorlar, "Bak, Abu Hanife'ye o kadar sevmiyorlar. Kabrinden bile intikam alıyorlar." Bunlar Ehli Sünnet düşmanıdırlar. Sonra Hazır Abdülkadir Geylani'nin kabrini, mescidini at ahırı yapıyorlar. Ondan sonra kabrinin yerden küs ediyorlar, kaldırıyorlardı. Bu 3 sefer oldu tarihte. Gördünüz mü ne kadar Ehli Sünnet düşmanıdırlar bunlar? E şimdi kanuniye haber geldi. İşte bunlar böyle yapmışlar. kanuni şimdi gelsin bu elin cavuruyla mı orasın, yoksa kendi musulmanları savunsun. O biliyor ki o cavurdan daha kötüdür bu hafiziler. O cavur etimizi yese bunlar etimizi yiyip kemiğimizi kırarlar. Onun için mecbur kaldı. Ordusunu çekti. Buraya geldi. Bunları yok etti. Bir de Bagdad'ı şereflendirdi. ehl Sünnet hükmü altına giritti. Patişahını da koydu oraya. Bir de döndü. Ama o zamanda ne kadar sürdü? Yani bu değil şimşi uçak gibi gittin geldin. Bu seneler alıyor. Bu arada da ne oldu kendisi? Tabi yaşlıydı. Son zamanlarındadır Ondan sonra bir de döndü. He? Bir de döndü Viyana'ya. Adamın hedefi Resulullah'ın şerefine dedirli söze müjdesine nail olsun dedesi gibi. Ama maalesef levh-i mahfuzda böyle yazılmamıştır. Ama niyetine göre bence kanuni almıştır o müjdeyi. Eğer sadık ise onu Allah'ın arasındadır. Biz mükellefik zahira hücmetle. Zahirinde adam sadıkıdır. Onu kim yapar ya? Yer üzerinde kanuni zamanında Onun üstüne devlet yok yokuyordur. En yüce devlet kanunidir. Hiç kimse yok yokuyordur. Osmanlı devletinden başka yer üzerinde gücü devlet yokuyordur. Neyle? İman gücüyle. İman gücü öyle bir güçtür ki inançı taşı yerinden oynatır. Ashab-ı kiram ne kadar zayıf illa. Abdullah İbni Mesud çöp kaderi bir adamıydır. Ayağı bu kameranın şeyi kaderi incecik. Vurmak آجına tıklanıyor. Böyle çıkıyor. Ashab güldü ona. Yani es, şaka gülme. Sevinç şakası. Espri yaptılarına. Ayağın ne incedir dediler. Resulullah dedi. Bu ayaktan bayağa gülüyorsunuz. Alay Vallahi dedi. Bu ayak. Kıyamet gününde. Terazide. Öhud dahından daha ağır çeker. O ayak kimi? Üzerine koydu. O ayakı. Bu cehlin üzerine koydu. Bu cehli öldüren adamdır. Bu ümmetin fıranı. Bu cehil de öyle bir fırandır ki öyle bir çibirlidir bu Araplar o zaman çeç ayağını sen kimin üzerine ayağını koymuşsun bilirsin ey çoban diyor ona. Bak hak etmemiş hidayeti görüyorsun ölümü görüyor çobanla alaylıyor onu. Hakikaten eskiden öyleydi. Bunlar çobanıydılar. Onlar Kureyş efendisiydi. Yani nasıl Furanlar zamanında bunlar Tanrı'nın sülanesinden gelmiş diye Tanrı gözüyle bakılırdı bunlara. Araplarda öyle bir şey yok. Ama efendi dedin Tanrı gibi bir şeydir. Ama adı koyulmamış. Aynen öyleydi. Onun için çek dedi. İçimin üzerine ayağını koyuyorsun dedi. Dedi ey Allah'ın düşmanı kazanç bizimdir. Bütün biz galip geldik. Al müjdeyi sana. Kahrolarak da Gitti. Kahır ne zamana kadar sürer? Ebedi sürer onun için. Bir, bir gün de biz de bu, bundan hoşnut oluyoruz. Bir musulman zafer gelmiş bir kafir alt etmiştir. İşte o zayıf adam gördün kim öldürdü? Bu ümmetin O zayıf adam mekçede ilk Kur'an'ı ilan edendir. Kimse cesaret etmiyor Kur'an'ı eşkar okusun Kureyşler'in içinde. Hiç kimse cesaret etmiyor. Olay için efendileri de var Ebubekir gibi. Çaşaret ettiler Bu dedi ben giderim. Hayır dediler. Hiçmet gereği etmeyinler. Ama bunu iman öyle içinde kaynıyor, oynatıyor. Çıktı, "Ey Ehli Mekke de dinlemeyin beni." Ondan sonra başladı Kur'an okumaya. O kadar tekme yedi, o kadar yumruk yedi, o kadar dayak yedi. He? İp gibi yerde uzandı. Hatta Ebu Bekir radıyallahu celler onu kaldırdılar. Müşrikler yoruldular bıraktılar onu. Zaten adam bir et bir çemiktir. Ha? Bir ay tedavi ettiler onu. Sedriye üzerinde kaldırdılar onu canaza gibi getirdiler dar arkama. Resulullah başına okşadı. Yüzüne okudu. Öptü onu. Anlatabildim. İşte bu iman gücü bak gördün nasıl insanı gücre eder. Ashab-ı kiram dört Çin umperatorluğu neyle çöktürdü? İman gücüyle çöktürdü. Yoksa ashab-ı kiramın silahları neydi o zamandaki? Bugün de musulmanların silahı nedir Amerika'nın önünde? Ama taliben şu ana kadar Amerika'yı meşgul etmiş. Amerika'nın yer varıyor talibene. Dürcel, Doha'da benim o e detaylı olan bir vilayetimde gel, sene bir şey atalım Bir büro açalım. O birada sizinle anlaşalım ya. Yani aramızda bir elçiden olmuyor. Gelin sizinle yüzde oturun. Yeter ya ben çıkmak istiyorum. Anlaşalım yani. Yani birine uyuyorlar ki, ne istiyorsanız veririz size. Delil, kardavi ne diyor? Şey, ne diyor? Karzavi aleyhi le'ne. Zındıktır. Laneti hak etmiştir. Ümmetini satmış, dinini de satmıştır. Ne diyor? Hemen bayan veriyor. Vallahi diyor bence çok yanlıştır. Afgan hükmatını bu anlaşmaya üçüncü şey yapmasanız. Korkuyor. Çünkü onlar getirdiler, anlaştılar, kaldırırlar. Şah İran'ı kim kaldırdı? Kumeyni'yi getirdi? Amerika. Çok kolaydır Amerika. Amerika çıkarını gördü, babasını satar. Yoktur Amerika'nın yanında. Amerika'nın yanında Söz, erkeklik bunlar yoktur. Bu bizim yanımızda var. Doğullarda var. Ama ecnebilerde yoktur. Bakın dünyanın en yüzlü devletin güclü reisi. He? Bir tane kalktı gazetacı ona ayakkabı attı. İki tane de hem de. Bize atsa, bir bize bizim kafirimize bile zındıkımıza atsa inançı o adam bir hafta kimseye görünmez. Böyle ki, Doğuludur ama cafir dostsa bile. Haysiyetsiz de olsa ayak kabı çok aa, aa, şey bir şeydi. Buş buş kalktıktan sonra mikrofon uzatları ne diyorsun? Senin yorumun nedir bu olaya? Ya dedi ve ayak çok 44 numaradır diyor. <gülüyor> ya haysiyet size bak ya. <gülüyor> Anlatabildim mi? Haysiyetsizlik bu başka bir adı yoktur dedi. Onun için bunlar satarlar insanı. tutuyoruz اللہ Yoksa daha fazladır. Gerçek bir sayı yoktur. Ama biz inanıyoruz 40 bin tane Amerika'n asker öldü. Ya Cesse Iraklıların %10'u savaş etseydiler ne olurdu? Onun için iman gücü her zaman galiptir arkadaşlar. Bakın Osmanlı tarihine iman gücüyle. Bakın sahabaya iman gücüyle. Kadisiye savaşında Kadisiye savaşı biliyorsunuz. Sa'di Meli Vakkas Furs'un son Yok etme savaşı Hazreti Ömer'in zamanında Safaviler şeyler eee Farisiler, ataşperestler orada bittiler. Onun için bugün İranlılar Rafiziler en büyük düşmanları Ömer'dir. Çünkü Ömer yok etti devletlerini. Neyle karşılaştılar? Hayatta öyle bir şey görmemişler için. Fil. Filden karşılaştılar. böyle Adam dedi siz, siz her zaman bizim kölemişsiniz. Ne cesaretemizin karşımıza çıkıyorsun? Adam izzet nefisten dedi biz geldik sizi İslamiyet'e. Hatta o meşhur sözü var biliyorsunuz. İman onu konuşturdu. Biz sizi geldik dünyanın darlığından genişliğine. Kullara ibadet etmekten kulların Rabbine ibadet etmeye geldik. Neyle? Bu süngümüzle geldik. Hatta onlar orada alay ettiler. Bırakın dedi. akıl seviyesine gidin dedi. Yani o kadar küçük görüyorlar bunlar. Köle. Siz bizim köle misiniz Araplar. O <gülüyor> bil fiil. İslam'dan önce Araplar köleleriydi. Ne oldu? Ruslumun çellesi gitti. Savaşın sonunda. Hazreti Ömer'i istikase gönderiyor. Düğürsene bir küçük bir ordu Şam'dan gönderdi. O ordunun sayısı bir rivayette 300 tane. Çakız. 300 sene Faris, Ruma Ben en azından bekliyordum, bir 3000 tane adam gelsin. Ne diyor Hazreti Ömer? Diyor, biliyorum aklından bu geçiyor ey Said, yaz Ama seni onun başında, oların başında Ka'ka' umru, e, ka ibn Umru'yu gönderdim, bin adama bedeldir. Aynı ayet. Mecce ayeti var ya, bir deneniz binine bedeldir. bir tane bin adama bedeldir diyor. Bil fiil, kakai ne yaptı? Tabi, Müslümanlar burada durmadılar. Taktik değiştirdiler. Filin karşısına deve çıkarttılar. İlk sefer savaşa deve çıkartmışlar. E, atları var, develeri var. Deva savaşa gitmez. Ama ne yaptılar? Filin karşısına deve çıkarttılar. E, Deva fili görür, kaçıyor. Bu sefer ne yaptılar? Devenin gözünü bakladılar. Taktik. Rah ama azimet var. Kaka -ka ne yaptı? Böyle bir araştırdı, baktı bu fillerin başında bir bayaz fil var. Bütün filler o bayaz file tabiydi. O bayaz fil ne yapıyorsa onu yapıyorlar. Çitlendi bayaz filin hedefine. Sağından geldi, solundan geldi, hurtumunu kesti. Kılıncıyla. Hurtumunu keserken fil ne oldu? Şaşırdı, ters döndü. Bütün filler peşinden gitti. Ondan sonra Müslüman arkadan fillerin şeylerini kestiler. o şeyleri ba bağlıyor o üzerindekileri. Kontrol kayboldu. Ondan sonra yüzleri gitti Faris'in. Fillerin arkasına sığınmışlar. Aynen Yahudiler nasıl kalerlerin arkasından savaş ederler? Bugündeki Yahudiler de piyasaya erçekler inebirler mi? Enmezler. Uzaktan kumandayla, füzelerden savaş ediyorlar. Sıfatlarıdır. Allah-u Teala bize göstermiştir bunları. İşte filin çestikte kim çestte onu kaka. Hazreti Ömer'in firasetine bak ya. Ne diyor? Bir adam gönderirim sana 1000 adama bedeldir diyor. Bu böyle alırcan, Sa'ad hastadır. Piyasa eğemiyor. Bir tarafı diyorlar felci gibi olmuştur. Hastalıktan böyle çarpmıştu onu bir tarafı. Enemü yüksek bir yerden kontrol ediyor. Bu böyle görüyor kaka savaşıyor. O zaman da gözler de bizim gibi değil. Milletin hem basiret hem kalp gözüyle bakıyorlar. Böyle görüyor Kalka'ı. Zefer bunlara teref geldi. Allahu Ekber çağırdı oradan. Öyle bir ses çağırdı. Allahu Ekber orduya yetişti sesi. Bütün orada Allahu Ekber dedi. Birden savaş bitti lehilerine. Ne dedi Allahu Ekber'dan sonra? Vallahi dedi. Ömer'in firaseti sadık çıktı. Ömru kazandırdı oradan. قَعْقَعِ بِنْ عُمْرُ Öyle bir sahabedir ki Resulullah'ın en yakın sahabelerden birisidir. Abu Bakir'den Riddet Savaşı'nda ön plandeydi. Halid'den Rum Savaşı'nda ön plandeydi. Faris'te de ön planda oldu. Ashab arasında Khilef'te de Hazreti Ali'nin yanında kaldı. Vesa ile işte böyle sahabeler iman cücüğüyle böyle Müslümanlar iman cücüğüyle galip geldi İşte bakın. Bu Safaviler kanunine yaptılar, meşgul ettiler. Kanuni 3. gedişinde yaşlandı, Viyana'ya vardı. Yine kış bastırdı olarak. Çünkü 4 ayda ancak İstanbul'dan 4 ayda 5 ayda ancak ordu Viyana'ya ulaşabiliyordu. E yolda yağmur oluyor. Bir yağmurda rivayette geçiyor tarihte. Bir yağmurda Ee, tam yerini bilmiyorum ama Balkanlar'da bir yağmurda sel gelmiş ordunun yarısını götürmüştür. Hatta ordudaki askerler canlarını bir kısmı zor kurtarmış ağaca çıkanlar ölmemiş sadece. Üç gün, dört gün ağaçta kalanlar olmuş. Böyle şertlerde savaş yapmışlar. Bu sefer gitti şeye yaşlanmış tertebi. Bu sefer Viyana'da ne oldu? Biliyorsunuz hepiniz. Orada fat etti Allah'ın emmini bitirdi ondan sonra gelen torunları zaten her devlet zirvete geldi Bir de çöküş noktası var Ondan sonra torunları tam sahip çıkamadılar tanülden sonra çöküş noktası tıktıktiktık tık, tık, tık ne oldu Hatta en sonda şeytanın eliyle İngilizler, şeytanın Alamanları, onların vasıtasıyla Avrupalar vasıtası Osmanlı Devleti'nin son çivisi çakıldı. Ama ne kadar sürdü? 250 sene sürdü. Dev adamın yıkılışı zor olur. Kolay değil. Evet. Bugün de bu kadar. İnşallah önümüzdeki derste diğer sahaba meselesini bu bir ciriş olsun. O hilaf meselelerine datayıyla geliriz inşallah. Onu da e, her kafamızda bütün şeye eee çetrefilli meseleler dalışırız. Net varrak olsun ehli sünnetin itikadı gibi bu meselede nasıl biz bunlara kalbimiz bunlara karşı çok temizdir. Hepsi bize göre ashab-ı kirandır. Hata yapanları da Allah Subhanahu taala affetmiş olur. Hepsine Allah razı olsun. Bunlar bizi de olara ilhak eder. Elhamdülillahi rabbil